PKK Üzerine Bazı Değerlendirmeler PKK tarihinin kısa bir özet taslağını vermeye çalıştım. Bazı değerlendirmeleri yapabilmek için hayli öğreticidir. Daha önceleri şöyle bir deyim kullanmıştım. Çözüm denen an değil tarihtir, kişi değil toplumdur. Bu deyimi PKK'ye uyguladığımızda daha da anlaşılır olur. PKK'de çözüm denen hem Kürt tarihi hem toplumudur. Bütün olumlu ve olumsuz yanlarıyla böyledir. Yeter ki doğru okumasını bilelim ve derslerini iyi çıkaralım. Pekekelleşmenin çağdaş bir Kürt miladı, doğuşu olduğundan hiç kuşku duymadım. Ama Kürt denen bireylerin bir yandan bu denli çelişkili, anlamsız ve zayıf, diğer yandan düz ve çizgili, pedakar ve yiğit olabileceğini tam kestirememiştim. Kişilik üzerine birçok çözümlemeler yaptım. Hala Kürt'ü tam yakaladığımı, çözdüğümü söyleyemem. Çünkü kendisi olmaktan epeyce uzaklaştırılmıştı. Şeklen Kürtvari gözükse de, özde başkalaşmıştı. İhanetinin boyutlarının farkında bile değildi. Ona ne insan yasaları, ne de hayvan yasaları işliyordu. Adeta üçüncü bir varlık türünü oynuyordu. PKK'lileşmede asıl oynamaya çalıştığım rolün, zihniyet anlamıyla ilgisi açıktı. Fakat... Gerek birey olarak gerek yansıdığı kaynak olarak kürdü ve toplumu eldeki toplumsal teorilerle çözmek tüm denemelerime rağmen eksik ve yanlışlarla dolu olmaktan kurtulamıyordu. Daha 75 çıkışında Mehmet Hayri Durmuş'a adeta Zerdüşvari buyuruşla emperyalizm ve sömürgecilik üzerine taslak düşüncelere başlamıştım. Elde olduğunu tahmin ettiğim bu taslak hala öneminden bir şey kaybetmemiş olarak duruyor. Şimdi de olduğu gibi kullanılabilir. Dönemin devrimciliğine damgasını vurmuş düşüncelerin iyi bir taslaydı. Kürdistan devrimcilerinin zihniyet savaşımına ciddi bir katkı yapabilirdi. Bu taslağa dayalı olarak yaptığım Kürdistan gezileri dikkat çekiciydi. 76 Mart'ında Ankara Mimarlar Odası'nda yaptığım konuşmayla start vermiştim. Ağrı, Doğubeyazıt, Beyazıt, Kars-Digor, Dersim, Bingöl, Elazığ... Diyarbakır, Urfa, Antep ve tekrar Ankara'yla Mayıs'ta noktalamıştım. 15 Mayıs'tan itibaren yürüyüşüme yanıt, 18 Mayıs'ta Haki Karer'in Siterka Sor adında kuşkulu bir grubun adına Alaaddin Kapan komplosunda şehit düşmesi, başımıza bir kaynar kazan suyun dökülmesi anlamına geliyordu. Tarihin seyrini değiştiren bir olaydı bu. Grubun KDP ile bazı Türk grup artıklarıyla, ve devlet adına bazı gruplarla da bağı olma ihtimali zihniyet savaşını acele ve karmaşık bir hedefler topluluğuna karşı geliştirmemizi acilen gündemleştirdi. Zihniyet savaşı erkenden bir kaba maddi savaş araçlarına dönüşme tehlikesine düştü. Dönem 1 Mayıs'ta İstanbul işçi Mitingi'nde komplo sonucu 37 yurttaşın öldüğü, Bülent Ecevit'e suikast düzenlendiği zamanlara denk düşüyordu. Türkiye'nin en kirli bir iç savaş görüntüsü verdiği zamanlardı. Grubun hızla partileşmesi kararına bu şartlar altında varıldı. Haki Karer'in anısına bağlılık gereği Antep'te aynı yılın sonbaharında program taslağını hazırladım. Tekrar Ankara ve orada ilginç bir evlilikle birlikte 78 yaz başlarında Diyarbakır uçuşu yapıldı. Bu evlilik olayını büyük bir zihniyet, politik savaş ve duygusallık savaşı olarak değerlendirmek daha doğrudur. Kesire kişiliğinin Alevi, Kürt ve devlet olması içine girdiğim zihniyet savaşı açısından hayli tahrik ediciydi. Gruba girdiğinde kadın olarak açılım yapmalı ve sürükleyici olmalıydı. Durgun ve derin bir su gibi içine girildikçe boğucu etki göstermeye başlamıştı. Yapılacak iki şey vardı. Ya tümüyle uzaklaşmak... Ya da tehlikeyi boğucu olmaktan çıkarmak gerekiyordu Uzaklaşmak ucuz bir yoldu ve yenilgi anlamına gelirdi Evlilik önermem ise bir yandan grubun esenliği açısından Diğer yandan asıl hesaplaşmanın benimle olması gereğini doğru bulmamdan kaynaklanıyordu Siyasi, duygusal ve zihni bir ilişki olduğu açıktı Kürt sosyalisti olursa ne ala? Bir ihtimal devlet görevlisi çıkarsa kimin kimi kullanacağı bir zeka işiydi bu konuda sınırlı da olsa kendime güvenim vardı. Fakat gururum şeklen oldukça Kürt olan bir kadını mevcut haliyle devletten saymayı kaldıramıyordu. Olsa bile adeta devletle bir kadın üzerine gerekirse mücadele de verilebilirdi. Belki tarafları bu mücadele sadece ağır savaşlara değil uzlaşma ve barışa da götürebilirdi. Böylesi sezilerim vardı. Alevilik konusunu ise Sünni gelenekliğimi pek ciddiye almadığım için ilişki kurmanın diğer tahrik edici bir unsuru olarak gördüm. İlişki kanalıyla Kürt-Sünni ve Alevi birlikteliğine katkı sağlayabileceğini düşündüm. Dersim isyanında ailesinin Kemalistler safında yer almış olması ve geleneğin takipçisi CHP'nin sosyal demokratlık denemesi benim için bir fırsat olarak görüldü. Sosyal demokratlık bir uzlaşma ve barış kapısı olabilirdi. Fakat daha sonra anlaşılacağı gibi CHP'nin sosyal demokratlığı nasıl bir devlet cilası ise kesirenin solculuğu ve sosyal demokratlığı da benzer cila karakterini açığa çıkaracaktı. 10 yıllık bu büyük zihniyet savaşında kadındaki Kürtlük, Alevilik ve sol devletçilikle uzlaşma olmadı. Örgütün öldürme tavrını doğru bulmadım. Ne tuhaftır ki benim alçakça kaçırılmamda olduğu gibi yine Yunan istihbaratı yardımıyla kaçırıldı. 1987'de gerçekleşen bu olaydan sonra bir daha su yüzüne çıkmadı. Bazı alçaklar hem örgüt içinde hem dışında bu ilişki nedeniyle şahsıma yönelik büyük iftiralar, kuşkular, dedikodular yaymaktan çekilmediler. Halbuki hayatımın en zorlu, dayanılması insanüstü gayret gerektiren belki de özgür Kürt insanının, Özellikle Kürt kadınının şekillenmesine götüren bu büyük zihniyet savaşı yurseverliğin özgürlüğün, aşkın savaşıydı. Sorulması gereken soru, zihniyet savaşlarını bu tür politik ve hatta şiddet olaylarına tahrikler sonucu bulaştırmanın ne derece doğru ve isabetli olabileceğine ilişkindi. Tahakkümcü siyasetin doğasında bu tür sorulara pek yer yoktur. Bu tür siyaset hastalığı açık ki yavaş yavaş bize de bulaşıyordu. Yaptığım ikinci büyük zihniyet hamlesi Kürdistan Devrimi'nin Manifestosu adlı değerlendirmeydi. Bu değerlendirmeyi bizzat el yazmamla 1978 Temmuz'unda Diyarbakır'da yaptım. Bu değerlendirmenin gerçekleşen evlilik belasının savaş ortamında yazıldığını belirtmem ilginç ve aydınlatıcı olabilir. Denilir ki bu dönemde Mehmet Hayri Durmuş ve Cemil Bayık, diğer bir arkadaş Kemal Pir olabilir... Kaldığım eve geldiklerinde mevcut ilişki durumumuzu görünce büyük bir kızgınlığa düşerler. Bu kadın önderimize, bu sıfat yavaş yavaş oluşuyor, nasıl böyle davranabilir? Gelin bu arkadaşın haberi olmadan öldürüp kim burdaya getirelim ve bu beladan arkadaşı kurtaralım derler. Her zaman büyük kalmasını bilen Kemal Pir'in bu tavra yaklaşımı oldukça olgundur. Demiş ki, arkadaşın herhalde bir bildiği vardır, biz karışmayalım. Ama Bekir zindanında ölüm orucundayken adeta vasiyeti olarak bu konuda partinin çok dikkatli olması ve unutmaması gereğini vurguladığı belirtilir. Manifesto ilan edileceği düşünülen partinin kuruluş manifestosudur. Yayınlanması düşünülen Serhabun adlı gazetenin ilk sayısı olarak yayınlanır. Manifesto için geriye dönüp baktığımızda 1973 toplantısı 1975 buyrultusu ve 1977 seri konuşmalarının bir zirvesi ve en derli toplu ifadesi olarak değerlendirilebilir. Komünist manifestoya anıştırma yaptığı açıktır. Sadece Kürdistan halkına değil, dolaylı olarak tüm Orta Doğu toplumlarına seslenmeye çalışıldığı içeriğinden bellidir. Üstobu ve içeriği ulusallıktan ziyade toplumsal özgürlüğe daha yakındır. Özgür olmayan bir ulusallık kabul edilmediği gibi, ulusal rengi olmayan bir özgürlük de düşünülmemektedir. Manifestodan alınan hızla partileşmeye gitmek kaçınılmazdı. Sadece isim ve kimlerle başlanması gibi bazı teknik detaya ilişkin sorunlar o kadar önemli değildi. Parti kurmak dönem itibariyle bir onur meselesiydi. Ortada hemen yanıt oluşturabilecek olanaklar yoktu. Fakat muazzam bir onur boşluğu her adımda belliydi. Nereye baksam adeta alçaklık hissediliyordu. Her şey ihanete uğramış gibiydi. Dağ, ova, köy, kent, tarih, güncellik, birey, toplum, devlet, yurttaş, kadın, erkek, çocuk, ebeveyn, yol, yolcu, kısaca her iklem körce ve haince bakıyordu. Bir şeylerin yapılması gerektiği kesindi. Parti belki de bu iklemlere anlam katarak çözüm yoluna sokabilirdi. Kurulan dar anlamda parti değil yeni bir yaşam tarzıydı. Kimlik dönüşümü dayatılıyordu. Ülke ve tarihle, çağdaşlıkla bu kadar uyuşmazlık hiçbir gerekçeyle izah edilemezdi. Gerekçelerimiz, zayıflıklarımız ne olursa olsun mevcut duruma müdahale şarttı. Bu durumda partileşme bir nevi intihar eylemiydi. Ama bilinçli bir birey intiharı değil, toplumun yaşanmazlığına tepki anlamında iğne ucu kadar da olsa onurlu yaşam şansını denemek için bir intihar bir nevi namusu kurtarma eylemi. Değişik biçimde uygulanan namus eyleminin özgün bir biçimiydi partileşmemiz. Şahsen çocukluktan beri kaçındığım dar amaçlı namus kavramları için kendini feda etme yerine, tarihsel toplumsal anlamı olan bir namus eylemi tercih edilebilirdi. Bu eylemi gündemleşen sınıpsal ve ulusal, etnik, dini, ailevi çıkarlarla izah etmek güçtür. Ana etken kendini zor bela yetiştirmiş biraz aydınlanmış halk insanlarının eylemi olarak izah etmek doğruya en yakındır. Tarihte iyi bilinen Rus narodniklerine benzetmek daha anlaşılırdır. Etkisine baktığımızda partileşme tarzının rolünü oynadığını söyleyebiliriz. Genel ve onursal bir ihtiyaca cevap verdiği gelişmelerden bellidir. 1980 başlarında yaptığımız zihniyet çalışmaları biraz daha siyasetle zor ilişkilerinin çözümüne yakındır. Kürdistan'da zorun rolü, ulusal kurtuluş cephesi, kişilik problemi ve örgütlenme üzerine konuşmalar daha somut sorunların çözümüne yöneliktir. Orta Doğu, İsrail-Filistin'in deneyiminden etkilenme olmuştur. Yıllarca süren zihniyet çalışmaları ancak çok sınırlı bir gençlik kesimini uyandırabilmiştir. Toplumun genel ve derinden sarsılışı herkesi etkileyecek politik askeri adımlara bağlıdır. Gerçek partileşme rüştünü bu adımlara atmakla ispatlayabilirdi. Aksi halde bir çocukluk hastalığından ölmek gibi olurdu. Zindan direnişçiliğiyle Orta Doğu çalışmaları birleşince gerilla hamlesi kaçınılmazdı. Bunu önleyecek en ufak olumlu karşı hamle yoktu. Devlet topyekün inkar ve bastırma halindeydi. İki olgu birbirini mutlak tanımama, kabul etmeme pozisyonundaydı. Uzlaşma zemini aramak boşunaydı. Kesire ve o dönemde ortaya çıkan Avukat Hüseyin Yıldırım'ın ilginç tavırları acaba devlet endeksi olabilir mi diye sonradan düşünüldü. Ama bu anlama gelebilecek bir ipucu bulmak zordu. Kaldı ki cesaret edilmesi daha da zordu. Mehmet Şener ve Selim Çürükkaya'nın daha sonraki tavırları da bu yönlü kuşkular uyandırdı. Fakat tavırları olsa bile sıradan bir ajanlığı aşacak güçte değildi. Dolayısıyla ciddiye almak düşünülemezdi. 15 Ağustos 1984 hamlesine yönelik ana değerlendirme neden olduğu değil de gerçekleşen biçimin çapsızlığına yönelikti. Yaratıcı bir askeri yaklaşımda hiç bulunulmadı. Gerilladan başka her şeye benzedi. Niçin doğru bir gerilla çizgisine girilmediği hep soruldu. Partileşmenin asgari gerekleri bile gerillaya yansıtılamadı. Bunda iki etkenin rol oynadığı kanısındayım. Birincisi baştan itibaren ne zihniyet savaşımına ne de pratik çabalara köklü bir inanç ve bilinçle katılmayan kişilik yapılanması ve benim olağanüstü çabalarla bu kişilik zayıflıklarını ayakta tutmadaki büyük inadım. Yapı Türk solunda olduğu gibi bir barutluk atılımla kendini sonuçlandırmak istiyordu. Biz ise onları yaşanır kılmak, başarır kılmak istiyorduk. Bu arada hızla sivrilen bazı yerel unsurlar Komuta boşluğunu sezmekte ve doldurmakta gecikmediler. Dörtlü çete olarak daha sonra somutlaşacak bu eğilim, değil partileşme, asgari toplumsallaşmanın gereklerini bile tanımıyorlardı. Eşkıyalıktan da öte, hatta en değme ajan provokatörlerin bile bilinçli yapamayacakları tahribatları bu unsurlar gerçekleştirecekti. Bir nevi yerel eşkıyalıkla zayıf parti etkileri karşılaşınca ortaya çıkan bir gelişme söz konusuydu. Bu durum ikinci partileşme hamlesinin boşa çıkarıldığı dönemin sonuna kadar devam etti. Partileşmenin ilk hamlesi daha zihniyet aşamasında kesire Şahin dönmez ve buna benzer tarafından işlemez kılınmaya çalışılırken ikinci hamlesi çeteleşmenin elinde adeta can veriyordu. Buna önlem olarak düşünen her hamle çeteciklerin oldukça kemikleşmiş yapılarında eriyip gidiyordu. Bunda ne önderlik olarak yetersizliğimiz ne de devletin ve işbirlikçilerin yönelimi yol açtı. Çeteleşmenin gücünü kestirememe ve etkili tavırlar geliştirememe asıl neden oldu demek daha gerçekçidir. Zafer ne önderliğin ne de devletindi. Zafer çeteciliğindi. Zaten devletin yanındaki köy korucularının durumuyla çoğu itirafçı olan çete elebaşılarının mevcut durumu bu olguyu daha iyi izah eder. Fakat devletin daha sonra iyice yapıştığı bu silah, bumerang etkisi gibi kendisini vuracak etkilere de sahipti. İleride bu görülecekti. 1990'ların başlarında daha boyutlu çeteler olarak düşünülebilecek güneydeki aşiret önderlerinin desteklenmesi, nasıl federe devlet olarak karşılarına dikilmişse, kuzeydeki işbirlikçi elebaşıları da köy koruculuğu ve tarikatlar temelinde devletin hem siyasi hem askeri yapısında, artık kolay kolay karşıya alınamaz bir ağırlığa oturmuştu. İçerik olarak önderlik kurumu bu dönemde rolünü fazlasıyla oynamıştır. İdeolojik, siyasi ve askeri çizgi sorunlarını olduğu kadar, temel kadro eğitimi ve kitle ilişkileri, lojistik ve silahlanma çabalarında da fazlasıyla beklenen rol oynanmıştı. Belki üstlenme açısından yer değişikliği eleştirilebilir. Ama bunda da uzun süreli güvenlik içinde hareket olanaklarıyla karşılaştırılınca eleştiri gücünü yitirir. Çizginin, pratik önderliğinin ne siyasi ne askeri olarak o kadar hazırlanmış olanaklara rağmen rolünü oynamaması en çok üzerinde durulması gereken husustur. Elde başarılı olabilmek için her şey vardı. Silahtan paraya, üstlenmeden dış irtibatlara, kitle ilişkilerinden devlet ilişkilerine, her tür kadro ve savaşçı adaylarından Eğitilmiş çok sayıda askeri ve siyasi kadroya kadar var olan olanaklar sadece dürüst bir askeri siyasi örgütsel yönetimin elinde biçimlendirilseydi gelişmelerin seyri çok başka olurdu. Belki bir devlet iktidarına ulaşılmazdı. Kaldı ki pek de planlanmayan bir amaçtır bu. Buna rağmen demokratik bir çözüme rahatlıkla ulaşılabilirdi. Hem de taraflar o kadar kayıp vermeden ve acı çekmeden bu sonuca ulaşılabilirdi. Sonuca ulaşılmamasında içte PKK'nın, dışta devletin çeteleşmesi ve bunda sorumlu tutulması gereken PKK merkezinin rolüne sahip çıkmaması asıl engelleyici etkenler olmuştur. Devletin de PKK'nın de kazanmadığı, çok şey kaybettiği açıktır. Buna karşı tarih boyunca sinsi ve işbirlikçi olan Kürt feodal üst tabakası çıkarlarını iyi yürütmüştür. Güney Kürdistan'daki geleneksel aşiret önderliği Türkiye'nin PKK ile girdiği savaşımın en kritik anında kendince önemli çıkarlar karşılığında en büyük ihanete cesaret edebilmiştir. Cezaevinde ve savaş ortamındaki ihanetlerle karşılaştırılınca çok daha sinsi, planlı ve gizli yürütülen bu ihanet Türkiye'yi çete politikalarına daha çok sarılmaya teşvik etmiştir. Siyasiler yapıları gereği buna baştan açık iken... Ordu'nun da yaşadığı zorlanmayla bu politikaya yatması bugünkü federek Kürt devletine giden yolun başlangıcıdır. Türkiye yönetimi bu sonucu hiç şüphesiz beklemiyor, taktik bir ilişki olarak değerlendiriyordu. PKK'nın tasfiyesiyle bitirileceğine emindi. Ayrıca ABD'nin Irak planlamasının gerçek boyutlarından habersizdi. İşbirlikçi Kürt önderliği amaçlarında daha bilinçli ve planlıydı. Bunu hem PKK hem TC ile ilişkilerinde ustaca uyguluyordu. Yüzeysel ve basit yaklaşan pratikteki PKK ve TC komuta kademesiydi. Bu sürecin kapsamlı değerlendirilmesi birçok gerçeği ortaya çıkaracaktır. Özellikle TC bünyesinde de klasik devlet anlayışı ile çeteci devlet anlayışı arasındaki ilişki ve çelişkilerin aydınlanması büyük önem taşır. Devletin varlığına karşı sadece PKK'nin değil, Devlet içinde de gerçek tahribatı hangi politikacılar ve kurumların yaptığı açığa çıkarılması gereken temel hususlardandır. Cumhuriyetin devrimci ilkelerinden tamamen kopuk, Türk-İslamcı sentez adı altında bambaşka bir devlet yapılanmasına doğru nasıl gidildiği, bunda Kürdistan'daki savaşın rolü Kürt aşiretçiliği, köy koruculuğu, ve geleneksel feodal dinci çevrelerin tarikatçılığı yoluyla nasıl Cumhuriyet karşıtı ve ileride Kürt federe devletine benzer gelişmelere yol açılabileceği de anlaşılmak durumundadır. Bu duruma gelinmesinde uluslararası gelişmelerin payını da görmek önemlidir. Bu gelişmeler olmadan yalnız başına PKK ve TC bünyesindeki gelişmelerle durum yeterince izah edilemez. 1990'da Sovyetlerin çözülüşü, küreselleşme ve Clinton önderliğinin Orta Doğu, Türkiye ve Kürdistan üzerindeki etkisi hem dolaylı hem direkt yoldan kapsamlı olmuştur. Sovyetlerin çözülüşü Suriye'nin kararlılığını etkilediğinden bilinen çıkışa yol açmıştır. Diplomatik destek zayıflamıştır. Olası kapsamlı destekten yoksun kalmıştır. Küreselleşme, Orta Doğu'da yol açacağı değişim zorlamasıyla önümüzü daha iyi görmemiz gerektiğini zorundu kılmaktadır. Aksi halde Irak başta olmak üzere birçok ülkede gelişme önceden kestirilemez. Eskinin paradigmasıyla tutucu ve önünü zamanında görememe durumuna düşülür. İlaveten, Clinton'un gelişiyle daha farklı taktiklerle bölgeye yaklaşım gösterebileceği kestirilmeliydi. ABD'nin bölge, Türkiye ve Kürdistan politikaları derinliğine anlaşılsaydı Suriye'deki çıkış sonrası durumlara düşülmeyebilirdi. Yüzeysel ve geç değerlendirmeler zamanında hareket etmemeye ve inisiyatifi kaybetmeye yol açar. Mevcut tıkalı duruma düşülmesinde zamanında teorik, pradikmatik değişimin yapılmaması da etkili olmuştur. 20. yüzyılın son çeyreğinde solun durumu, kültürel hareketler, feminizm ve ekolojik açılımlar iyi takip edilemedi. Ayrıca sivil toplum ve insan hakları mücadelesinin önemi derinliğine anlaşılamadı. PKK programı, örgütlenmesi, strateji ve taktikleri, real sosyalizmle ulusal kurtuluşçu akımların derin etkisi altındaydı. Kongrelerde yapılan değişiklikler taktik düzeyden öteye gidemiyordu. Temel dünya paradigmaları değişmemişti. Çözümlemeler derinleştirilse de yeni paradigma yoksunluğu köklü değişme olanak vermiyordu. Toplumsal gelişmelere hala şematik yaklaşılıyordu. Dogmatik zihniyet doğa ve topluma bakışta etkiliydi. Ortaçağ zihniyeti aşılmıştı fakat reel sosyalizm şematikliği de doğa ve topluma yaklaşımın üretken bir teorisine yol açmıyordu. Kalıpsal yaklaşım zengin olgular dünyasını dönüşüm ve değişim zenginliğini görmeyi perdeliyordu. Daha da önemlisi aşırı politik ve askeri yoğunlaşma kişiliği tek boyuta indirgiyordu. İlişkilere hiyerarşik boyutu da yatıyordu. İktidarlaşma hastalığı bulaşıcı hastalık gibi hızla yayılıyordu. Devrimin, halkların özgürlüğü eşitliği için olduğu, demokratikleşmenin bunun için zorunlu bir durak olduğu ikinci planda kalmıştı. Askeri politik yaklaşım, tüm ilişkilerin belirleyeni olmuştu. Askeri ortamda anlamı olabilecek bu davranışların tüm halka yansıtılması zaten real sosyalizmin temel hastalığıydı. Yeni teorik yaklaşımlar ve paradigma değişikliğine ilgide duyulmuyordu belki de görüşlerin yanlışlığından ürküntü duyuluyor, sonuçlarından çekiniliyordu. Halbuki Sovyetlerin çözülüşü, sosyalizmi yeniden ele almayı zorunlu kılıyordu. Kadın ve çevre sorununa ilgi artmışsa da, gereken teorik derinlik sınırlıydı. Etnisiteye daha gerçekçi bir yaklaşım, dar sınıfçı, ekonomist eğilimleri kırıp, zengin bir komünal ve demokratik duruş perspektifine götürebilirdi. Zamanla daha ilgili yaklaşımlar sergilense de mevcut tıkanmaları aşmayı sağlayacak derinlikte değildi. PKK'de 2000'lere doğru aslında 1970'ler paradigmasıyla gelip dayanmıştı. Kümüyle dağılmasa da işlevselliğini önemli oranda yitirmişti. Hiçbir olgusal gelişmede her şey olumsuz olarak değerlendirilemez. PKK'nin tarihi... Aynı zamanda Kürt ve Kürdistan tarihi ve toplumsal yapısında büyük değişim ve dönüşümlerin de tarihidir. Denilebilir ki 20. yüzyılın son çeyreği Kürdistan'da PKK'nın damgasını taşımaktadır. Getirdiği zihniyet dönüşümü, politik ve toplumsal altüst oluşlar tarihe mal olmuştur. Örgütlenme tüm tahribatlara rağmen varlığını büyük oranda sürdürmektedir. Ülke içinde ve dışında tüm Kürdistan parçalarında, her tür örgütlenmeye gidebilecek potansiyel bir zemin, lojistik imkan, kadrolar ve çok sayıda gruplar, sivil toplum kuruluşları mevcuttur. Halkın politik bilinci oldukça gelişmiştir. PKK kitlesi tüm Kürdistan'da başat durumdadır. Ayrıca ülke dışında ve komşu metropollerde milyonlarca sempatizan halk kitlesi mevcuttur. Kadında muazzam bir uyanış ve örgütlenme vardır. Kadın etrafında adeta yeni bir dünya doğmaktadır. Yeni teorik ve paradigmatik yaklaşımların asal ögeleri kadın özgürlüğünden geçmektedir. Gençlik benzer durumdadır. İlgi ve sıcaklığından bir şey kaybetmemiş olan gençlik, özgür toplum idealinin kararlı takipçisidir. Ya özgür yaşam ya hiç sloganı gençliğin elinden düşürmeyeceği bayrağı olmuştur. Partileşme tümüyle boşa gitmemiştir. Muazzam tecrübesiyle, binlerce kadrosuyla, on binlerce sempatizanı ve yüz binlerce kitlesiyle uygun gördüğü öz ve biçimler altında rahatlıkla kendisini yeniden yapılandırabilir. Gerilla hiç hak etmediği kayıplara ve çeteleşme anlayışlarına rağmen, Kürdistan'ın merkezinde ve tüm stratejik üst alanlarında binlerce kişiyle varlığını sürdürmektedir. Kendini, Geçmişin ağır hastalıklarından arındırırken, kazandığı büyük tecrübeyle ve hedeflediği daha gerçekçi politik program altında başarılı olmaya her zamankinden daha hazırdır. Tüm aleyhdeki kuşatmalara rağmen, PKK dünyanın her köşesinde dost mevziler ve ilişkiler ağını korumakta ve gelişmesini sürdürmektedir. Binlerce kahraman şehidi kendilerini doğru temsil edebilecek zihniyet ve pratik sahibi yoldaşlarını beklemektedir. Özcesi, özgürlük adına sarf edilen çabalardan hiçbir zaman pişmanlık duyulmaz. Sadece anlamsız kayıplar, kör inatlaşmalar, vaktinde ve yerinde yerine getirilemeyen görevlerden ötürü acı duyulur. Acılar ise değerini bilen herkes için daima en iyi öğretmenler olmuştur. Bu sefer en iyi öğretmenden iyilik, doğruluk ve güzellik dersleri emeğinin hakkıyla en iyi biçimde öğrenilecekti.